dediler ki kâlu subhanallahi ricallullahi Allah noktasalardan münezzehtir onlar Allah'ın adamlarıydı ve evliya uhu ileyk iza da'u ecabehum ve iza onlar Allah'ın dostlarıydı e, dua ettiklerinde Allah onlara icabet ediyordu ve bir şey istediklerinde Allah onlara veriyordu Aleyküm selam alem suver. Soverus salihine, salih kişilerin resimleri, Allahu kümse suretleri. Kâleş şeytanu, şeytan dedi ki, fekife huznukum aleyhim, onlar için, on e, huznukum aleyhim, sizin onlara hüzününüz, üzüntünüz nasıl? Kâlu şedit, çok şiddetli, kuvvetli. Kale ve keyfe ishtiyaqum ishtiyaqukum ileyhim Sizin arzularınız onlara nasıl yani özlüyor musunuz ihtiyaç duyuyor musunuz onlar kalu azim Büyük bir şekilde büyük bir arzuyla kale ve limaza la tenzurune ileyhim kulle yemin. Niçin limaza niçin la tenzurun bakmıyorsunuz ilehim onlara kulle yevmin her gün her gün için onlara bakmıyorsunuz? Kalu ve keyfe sebebi ilezalik ve kadmatu dediler ki ve keyfe sebebi ilezalik bunun yolu nedir? Onlar öldüler. Kadmatu onlar ölmüşlerdir. Kale i'melu lehum su'ran onlar için i'mel i'mel yapın demek. amel etmekten geliyor. İ'melu yapın lehum onlar için su veren suretler yapın resimler yapın wenzuru ileyha kulli sabahin her sabah onlara bakın ve aciben nasu bire iblise ve o ciben nasu ve o ciben nasu insanlar beğendiler bire iblise iblisin görüşünü düşüncesini beğendiler ve tasviru ve salihlerin suretlerini yaptılar resimlerini yaptılar ve kanu yanzurune ila suveri kulle yevmin ve kanu yenzurun, bakıyorlardı. ila suveri bu suretlere kulle yevmin her gün bakıyorlardı. ve iza raauha zekeru ulaike salihin onları gördüklerinde baktıklarında o salih zatları hatırlıyorlardı min ile temasil. Yani suretlerden, resimlerden heykellere. Wentaqalu min ile temasil. Suretler, resimler heykelciklere dönüştü. Ve amilu amilu lis-salihine temasil ile kesiraten. Ve amilu yaptılar lis-salihine salihler için. Li harfi cer. Salihun olması gereken kelime bu sebeple harfi cerden dolayı salihiyne oldu. Temasiyle temasil timsal kelimesinin çoğulu heykel demek. Kesîraten pek çok pek çok heykeller yaptılar. Ve vadaûha fi buyûtihim ve fi mesâcidihim. Ve bunları koydular. Vadaû, vadaa koymak demek. Vada'u koydular. Ha onu onları koydular fi buyutim evlerine ve fi mesacidihim ve mescitlerine koydular ve kano yabudunallahi la yushrikun <gülüyor> bihi şey'a Allah'a ibadet ediyorlar ve ona hiçbir şey ortak koşmuyorlardı ve kano ne biliyorlardı ki enne hazihi hazihi tamasil lisalihin bunlar salih kimselerin heykelleridir ve enne hazihi hicaretun La temfe uhum vela tedur Bu taşlar hicara Hacerin çoğulu, e, Bunlar taşlardır latenfe uhum yani fayda vermezler Vol ve tedur yine kendilerine zarar vermezler V ve terzuum Aleyküm savunım da kendilerini rızıklandırmaz Velakinlehum Lakin onlar kanu yetebber biha, ve yu azzimuneha. lakin onlar, bunlarla teberrük ediyor, bereketli sayıyorlar ve tazim ediyor saygı gösteriyorlardı. Li ennehar tematiyilu çünkü bunlar salihlerin heykelleriydi. Ve kesurat hazîb tematiyilu fihim Bu heykeller aralarında çoğaldı, kesurat çoğaldı. Hazîb <gülüyor> temasiyilu bu heykeller fihim aralarında ve keture tazim tazimuha onlara olan tazim de arttı saygı da arttı ve izamati fihim raculun salihun amilu lehu timsalen ve semmehu bi ismihi mate fihim aralarından raculun salihun salih bir adam mate izamati öldüğü zaman amilu lehu timsalen o kimse için heykel yapıyorlardı ve sen isimlendiriyorlardı bir ismihi yani o ölen kişinin ismiyle o sureti isimlendiriyorlardı. Minat temase ile ilal asnami. Heykellerden putlara. Vemada ha ula. Bu kimseler geçti. Yani bu nesil geçti. Mada geçmek geçmiş zamanla ilgili kullanılır. Mada geçti. Ha bu kimseler geçtiler. Yani onların nesli geçti. Varaa Selam. Aleyküm selam. selam. Ve ra'a ra'al evladu aba'ehum ra'a görme fiilinin faili burada evlat kelimesi çocuklar. aba'ehum ra'a fiilinin mef'ulü aba babaları aba'ehum babalarını gördüler. Ne şekilde görmüşler? yeteberrakûne biha Hı. bunlarla teberrük ederlerken gördüler. ve Vere av abe ehum yine babalarını yüzerimune ha tazimen şiddiden çok şiddetli bir saygıyla tazim ederken gördüler bunlara ve kano yerau nehum yükbilune hadi temasıyla onlar yerau nehum onları görüyorlardı ne şekilde yükbilune hadi temasıyla yükbil kabile öpmek demek. Ee, bu heykelleri öpüyorlardı ve yel mesu neha dokunmak demek yel mesu el, el sürmek dokunmak ee, onlara sürüyorlar yani dokunuyorlar mesediyorlar ve yed u ne onların yanında dua ediyorlardı. Abi ne olacakmış? Şu yaram ne Hiç çoğul bilinmiyor bu şey Yeral ne? Popolo Bismilah mı dedi? Ona bana mı dedi? Evet. Yerav Nehum. Babamız ölüyor değil mi? Evet. E, babalarına. Diş kabul dişi kabul edilmiyor. Dişi kabul edilmiyor. Yerav ne dişi çocuk değil mi? Burada. E, Vav, işte, vav'la birlikte Nun var. Yani Yerûn görüyorlar. Yeravne görüyorlar yani. Yani nasıl salihun oluyor da ya çoğulunda. Onun gibi. Burada fiile e, zahit. Ama çoğu kelimelerde e, Nun düşer. Vav ile Nun düşer. Yeruhum burada değil de Yeravnehum. Yani çoğulu Yeravne geldiğinden böyle. Mesela bak şurada ve Raau, Raau'da e, Elif zaid yukarıda ama yine yazılıyor. Çoğul olduğunu belirtmek için yazılıyor. Ve Canu Yeravnehum, Yaxfizone Roosehum. Evet, Hafada eğmek, eğilmek demek. Ref ve haft diye namazla ilgili bu ifade geçer eğilip kalkmalar diye haft eğilmek e, dat harfiyle. Kano yerau nehum ne onları eğilirken değil de başlarını eğirken yani hafaza fiilinin e, mef'ul olarak Ruus gelmiş ruhuse başlarını eğerken görüyorlardı ve yerke <gülüyor> u ne indaha on yanında ruku ederken görüyorlardı feza del ibna aba'i feza'de artırmak demek yani ekleme yapmak demek feza'del ibna'u Ebna burada ekleme fiilinin <gülüyor> aleyküm selam efendim faili e, eklediler ala aba alel aba'i babalara eklediler yani babaların yaptıklarına eklemede bulundular ve saru saru haline geldiler bir şey haline gelmek demek. Saaru bir şey haline geldi. Ve saaru yescudun. Yani secdeder hale geldiler. Leha onlara secdeder hale gelirler. Ve saaru ve saaru yeselunaha. Yine onlardan isteklerde bulundular. Ve yazbehun leha. Yine onlara kurban kestiler. Debeh boğazlamaktan gelir. yani o boğazladılar kurban kestiler. Ve keza saret hazihil asnamu alihatan. Ve hakeza işte böylece saret haline geldi. Hazihil asnam bu putlar aliheten, ilahlar. İlahlar haline böylece geldi bu putlar. Ve sare nasu ve insanlar da yabuduneha eee onlara ibadet eder hale geldiler. Kemakanu yabudunallahi min qabl. Daha öncesinde Allah'a ibadet eder gibi bunlara ibadet eder hale geldiler ve kesuret Hazil alihetu fihim Kesuret çoğaldı. Hazil <gülüyor> alihetu bu ilahlar fihim aralarında. Haza vettun ve zalike su'un ve haza yagusun. Yaguso ve zalike ya'uqu ve haza nesr. Bunların isimleri işte vett idi, şu su'udur. Şu yagus idi, şu ya'uqu idi, şu da nesir idi. Bu putların isimleri. Ghadabullah, Allah'ın öfkesi, gazabı. Ve ghadiba Allahu ale'n-nasi. Allah insanlara öfkelendi. Gaza ben şediden ve Şiddetli bir öfkeyle öfkelendi ve onları lanetledi. Ve limaza la yghdabu Allahu nasi ve la'anuhum? Niçin Allah insanlara öfkelenmesin ve onları lanetlemesin ki? Elhaza, halakıhum, elhaza, yerzukuhum, bunlar mı onları yarattı? Onları rızıklandıran bunlar mı? Elhaza, bunlar mı? Halakıhum, onları yaratan, yerzukuhum, onları rızıklandıran. Yemşûne ala ardillahi, Allah'ın arzında yürüyorlar ve yekfurûne billahi ve Allah'ı inkar ediyorlar ve ye'kuluna rizqallahi ekele fiilinin e, mef'ulü burada rızık kelimesi Allah'ın rızkını rızkullah Allah'ın rızkı mudaf mudaf ile fakat burada rızık kelimesi mef'ul geldiğinde üstün Allah'ın rızkını yiyorlar ve yushrikune billahi ve Allah'a ortak koşuyorlar inne haza zulmun azimun elbette bu büyük bir zulümdür inne haza lezulmun azimun Muhakkak ki bu Büyük bir zulümdür. ''Gadiballahu nasi <alennasi> Allah insanlara üfkelendi. ''Ve habesel matara anhum'' Habeze hapsetmek, alıkoymak. ''Habesel mataru'' Matar yağmur demek, bereketli yağmurlar demek. Yağmur onlardan anhum, onlardan engelledi. ''Ve zayyaka aleyhim'' Onlara sıkıntı verdi. Yani hayatlarını dar etti. dayık dar demek. Dayaka, darlaştırdı. Ve kallel harsu ve kallel neslu hars, tarla demek demiştik. Yani ürünler, tarlanın ürünleri, mahsulleri. Kalle, azalmak demek. Kalil'den geliyor. Kalili, e, kökünden bu da. Kalle, azaldı. Kallel harsu, yani mahsuller azaldı. Ve kallel neslu, nesil de azaldı. Soylar da azaldı. Ve lakinnen nase ma akalu. Fakat insanlar ma akalu akletmediler, düşünmediler. Ma akalu. Akalu akletler. Ma akalu akletmediler. Velakin nase ma tabu. Fakat insanlar tevbe etmediler. Tabu tevbeden geliyor. Ma tabu tevbe etmediler. Evet. Allah izin verirse Er-Rusul, peygamberler Rusul, Er-Rasul Peygamber, estağfurullah, tekil gelmiş. Peygamber başlığında kaldık. Bir sonraki derste inşaatı devam eder. Subhaneke bihamdik Ebi Hamdik ve eşeben la ilahe illa ve estağfurke ve tu